Dördüncü tekbirimde hep birlikte saldırıya geçiniz ve bu sırada da, la havle ve la kuvvete illa billah deyiniz. Enfal suresinin okunuşundan sonra Sed bin Ebi Vakkas, radiyallahu anha, tekbir getirdi. Onun arkasından çevresindeki askerler de tekbir getirdiler. Bunun üzerine diğer bütün askerler de tekbir getirdiler ve harekete geçtiler. Sa'd'ın ikinci tekbirinde hazırlanıp üçüncü tekbirinde kahramanlar meydana çıktı ve savaş başladı.